Sıkıntılarınızı gidersin, ümmetin sıkıntısını gidersin. Bizlere Rabbani alimler nasip etsin. Şu bulunduğumuz müşkilatlı durumdan çıkmayı hepimize nasip etsin. Öyle hallerdeyiz ki, öyle kargaşa hallerindeyiz ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Koyun çobanı koyununu gütmekten razı olur. Çiftçi öküzün kuyruğuna yapışır, tarlasını işler. Tüccar malının peşinde koşar. Cihatı bırakırsa sizde izzet ve şeref kalmaz ta ki dönünceye kadardır. Maalesef bugün kafirler aç kurt gibi her gördüğü yerde Müslümanlara saldırır olmuş. Ve yeryüzünde akan kan hep Müslümanın kanı, ezilen, horlanan maalesef Müslümanlar olmuş. Allah bizlere hayır versin. Bizlerin cephesine baktığımızda ise, sanki hak eden topluluklar halindeyiz. Allah Resulüne efendim mi diyelim, hazreti mi diyelim, S.A.V. mi diyelim, S mi? sallallahu aleyhi ve sellem mi diyelim, tam mı okuyalım, rüküden sonra elimizi bağlayalım mı, bırakalım mı? işte 40 kahve içersek mekruh mu olur olmaz mı şu şöyle mi bu böyle mi öyle ef'ten püf'ten tabi İslam'da hiçbir zaman hafif konu yoktur ama öncelikli olan mesele vardır. O halledilmeden başka bir meseleye ne yapılmaz? bakılmaz. Düşünün harpte hırsızlık yapan eli kesilir mi? Kesilmez. Harp olmadığı zaman sultayken hırsızlık yapan adamın eli kesilir. Oradaysa ganimet malından dahi alınana cehennemde ateş var denir, korkutulur. Onun için birçok meseleler vardır ki öncelikli maalesef biz Müslümanların dünyayı sevmesi, ölümden hoşlanmaması birçok müşkülatın ve belanın da başımıza gelmesine sebep olmuştur. Yani bir topluma bela, musibet, yağmur gibi yağıyorsa o, o toplumda kötülük işleyen, günah işleyen, isyan eden insanların yüzünden değildir. O toplumdaki iyilerin ona mani olmamasından kaynaklanır. Geçmişe bak Kur'an tarihinde Salih Aleyhisselam'ın devesini kaç kişi öldürdü? Yani ondan fazla değil gelen rivayetlerde. Ama o 10 kişi mi helak oldu? Yoksa bütün topluluk mu? Lut Aleyhisselam'ın kavmindeki o pisliği bütün hepsi mi istiyordu? Hayır. Ama iyilerin kötülere mani olmaması, iyiliği emredip kötülükten nehyedilmemesi bu belanın umumen yayılmasına sebep oluyor. Evet, Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bugün imani meselelere yine devam ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlar için kısaca zikredelim. Meselemiz, konularımız iman ve imanın tamamen kapsadığı e, konulardır. Sırasıyla ele alıyoruz. Bugünkü mevzumuz e, kıble ehli tekfir edilir mi? Edilmez mi? günah işlemekten dolayı kıble ehli tekfir edilirim. Maalesef kardeşlerim, bu mesele e, ciddi manada birçok meselede olduğu gibi tahrifata uğramış. Naslardan ayrılan, dost doğru emredilen, bildirilen, yaşanan yoldan ayrılan insanların sırf iblisin getirdiği Allah Azze ve Celle'ye bir delil var. Neydi? Neden iki elimle yarattığım halde secde etmiyorsun? Seni secdeden alıkoyan nedir dediğinde iblis ne diyor? Hı? Delil getiriyor değil mi? Beni ateşten, onu topraktan. Veyahut başka bir ayette beni önce yarattın, onu sonra şeytan Allah'a delil getirmiş. Ne yazar? Allah Azze ve Celle ben emrediyorum diyor. Maalesef kardeşlerim Kur'an ve sünnette çok kesin naslar geldiği halde sırf nefislerine uymadığı için aklı olarak insanlardan birçoğu e, tekfir pisliğine ne yapmıştır? Düşmüştür. Bunun da sebebine baktığımızda korku dediğimiz fıtri hastette aşırı giden bir tayyfe Alelıtlak insanları ne yapmıştır? Cehenneme postalamış ve ayetleri tevil etmiş. Gelen hadislerin naslarını tevil ederek insanların e, Alelıtlak e, kafir olduğunu zikretmişlerdir. Mesela tevil ettikleri ayette defalarca diğer derslerde durduk. Hatırlayacak olursanız Araf suresinin 172-173. ayetlerinde Allah Azze ve Celle kitabında ilk misaktan bahseder. Neydi ilk misak? Rabbını ilahlığının da ikrarı. Hangisi? Bunu size öyle diyorsunuz ama harici tekfirci, zihniyetli birisi ise buradaki verilen e, misak ne olduğunu söylerler, İlah derler. Ve bu ayeti tefsir mahiyetinde ve Vesselam'dan gelen nasıl her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisinde olduğu gibi. E, bunlar ne derler? Her doğan müslüman. müslüman olarak doğar diyerek cehaleti umumen cehaleti ne yapmışlardır? Kabul etmemişlerdir ve cehalet mazeret değil diyerek kendilerinin dediklerini tasdik etmeyen her insanı ne yapmışlardır? Tekfir yoluna gitmişlerdir. Aslında bu onların cahilliklerinden kaynaklanan bir sözdür. Diğer sohbetlerde çok üzerinde durduğum için teferatıyla durmak istemiyorum. Ama e, burada bir ayetin üzerinde hassasiyetle durup kelime oyunu yaparak ne yapmışlardır? Rab kelimesiyle ilahı yer değiştirmişlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kelimesinde e, ben sizin Rabbınız Değil miyim? Sözünden sonra devamında diyor ki, Yarın kıyamet gününde ebeveynlerimiz sana verdiği şu ahdi bozmuşlardı. Ben de onlardan sonra gelen nesildim. Onları azap etmen hasebiyle bana da azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ne yaptım? Şahitler kıldım. İşte burada ebeveynlerimin verdiği ahdi onlar bozmuşlardı. Ben de onlardan sonra gelen nesildim. Şimdi bu sözü aslında aleyhissalatü vesselam çok güzel anlatıyor. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Bitti. Yani onlar şimdi ilahta dese cehalet mazeret değil de dese rahmetullahi aleykümselam rahmetullahi Ali Aleyhissalatü vesselam ne dedi bu noktaya? Devam ediyor bak. Yahudi ise anne babası ne yapar? Yahudi. Hristiyansa Hristiyan. Mecusi ise meclisi müşrikse ise müşrik. Bütün ziyadelikleriyle alıyor. Peki İslam'da bir çocuğun ya veyahut da yeni doğan birisinin mükellefiyeti ne zaman başlıyor? İki şart var. Buluğa erecek. Ve akıl bali olacak. İki şart var. Yani buluğa erdi aklı bali değilse gene mükellef değil. Yaş da burada önemli değil. Kadının yaşıyla erkeğin yaşı ne yapıyor? Değişebiliyor. Ama kulluk dediğimiz bir olay var fıtratta ve tevhidde. Şimdi insanın yaratılışının icabı nedir? İmandır. Rabb'ı bilmesidir. Yaratılış gayesi nedir? Tevhiddir. Sözde, fiilde, amelde nedir? Birlemedir. Bu insanın fıtratına ne yapılmamıştır? Bırakılmamıştır. Eğer şayet her doğan çocuk Müslüman olarak doğmuş olsaydı Kur'an'a gidelim şimdi. Ya Rabb'i bu benim oğlum diyor. Kime diyor? Kim diyor? Evet. He? Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam diyor. Kime diyor? Oğluna. oğluna. Hangi oğluna? Kafir olan bir oğluna. Allah ne diyor azze ve celle? Ey Nuh o kafirler kurukundan, evet sulbünden de diyor. Ayet devam ediyor. Şimdi bu tekfircilerin zihniyetine göre bu sözü söyleyen her kim olursa olsun ne olur demeleri gerekiyor. Geç. Bugün birisi ay benim ilahımdır, güneş benim ilahımdır, yıldız benim ilahımdır dese ne dersiniz? Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam bu üç sözü de söylüyor. Galehazâ ne diyor şimdi bu tekfirci bozuntuları? Ha? Ne yapacak? Aynı o Yahudilerin, Hristiyanların o müşrik kafirlerin dediğini diyecek. Onlar ne yaptılar? Hep tevil ettiler. Çünkü onların ahlakından onların itikadından bunların bir farkı yok ki. Onlar da peygamberlerini kabul etmiyorlardı. Öldürüyorlardı. Yahudiler. Bunlar Üç tane altın için ne dediler? Allah'tan kork. Haricilerin babası diyor bunu. Ali Senaat Vesselam gökten vahi bana geliyor. Hala ne dedi? Allah'tan kork. Göktekinin emini benim. Hala E şimdi harici kimi kabul etmiyormuş? Peygamberi kabul etmiyor, seni mi kabul edecek? Senin sözünü mü kabul edecek? Getirdiğin nasıl mı kabul edecek? Demek ki bu insanlarla bu meselede anlaşmamız mümkün değil. Bunların, neyse usluplu konuşalım. Ağzından çıkan hiçbir sözün Allah birdir dese daha hükmü yoktur. Çünkü zaten Allah birdir. Şeytan gelip de Adem annemizi, Adem atamızı, hava annemizi ben şeytanım. Gelin bana uyunda cennetten mahrum edeyim diye mi geldi? Ha? Allah adına ve alim bir şeyh kılığında, nasihatçı bir şeyh kılığında gelerek ne yaptı? Cennet gibi bir nimetten mahrum olmalarına sebep oldu. İşte bu insanlarda kıble ehlini, yani Allah Resulü ve Vesselam kıble ehlini nasıl tarif ediyor? Ha? Namazımızı kılan, kıblemize dönen, kestiğimizi yiyen, selamımızı alan Müslümandır. Bitti. Önce sen bir buna bak. Usama hadisinde üç tane, bir rivayete göre dört tane sahabeyi öldüren bir müşriği Usama ne yapıyor? Tam öldürecek. Ne diyor? La ilahe, la ilahe illallah diyor. Ama burayı öldürüyor. Ortalık sakinleşiyor. aleyhi ve Selam'a geliyor ve kendisinin la ilahe illallah diyen birini öldürdüğünü söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinliyor. Sen La ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Ama diyor korkudan dedi. Sen diyor onun kalbini mi yardın? O kadar çok söyledi ki diyor. Ben keşke o gün Müslüman olsaydım da bu sözleri işitmeyeydim diyor. Yine bir sahabe geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Falan şeydeyiz diyor. Karşıma geldi. Düşman beni öldürmek için saldırdı. Ben karşı koydum. Öyle bir vurdu ki. Benim bir kolumu komple kopardı. Bir lifi tutuyordu. Kılıcım düştü. Ben ayağımla o lifi kopardım. O elimi kılıç gibi tuttum ve karşıdakine tam kılıcını düşürdüm. Öldürecektim. La ilahe illallah dedi diyor. Eğer sen onu öldürürsen sen onun yerine o da seni yerine geçirdi diyor. Naslar kesin mi? E kim söylüyor bunu? Allah Azze ve Celle'nin razı olup kıyamete kadar insanlığa uy dediği Resul söylüyor. Biz hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Diyor. Buna zaman başlıyor yaratılışın icabı başladığında. Fıtratın icabı ne yapıyor? Bitiyor. Kul artık ne yapmış? Bulağa ermiş. Akıl bali olmuş. Artık kendisine gelen her şeyden nedir? Sorumluluk Başlamaya başlıyor. Onun için kardeşlerim kıble ehli direkt sen şunu yaptın diye tekfir ne yapılmaz? Edilmez. Ama bakın Cibril hadisinde geldiği gibi Cibril insan kılığında ve Selam'a geliyor bazı sorular soruyor. İman nedir? Bir esasları var. İslam nedir? Bir esasları var. Bunların kabulü tamamının kabulü insanı ne yapıyor? İman dairesine sonunuyor. Ama çıkmanız için bir tanesini inkar etmeniz nedir? Yeterlidir. Mesela örnek olarak Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir radiyallahu halifeliğinde bir ridde savaşları olmuştur. Sebebini hatırlıyor musunuz? Hı? Zekat içinde savaş mı oluyormuş? Zekat savaş mı ne savaşı? İslam'ın şartı. iman, batini, İslam aleniliktir. Buradaki müşkülat adamı götürür, direkt tekfire götürür. Ama bu yandaysa, yapmasam bile inkar olmadığı müddetçe bazı şeyleri var, avantajları var. Peki, zekatta tekfir var mı? Yok. Hadiste ne diyor? Her kim diyor vermediği bir mal varsa 50.000 bin sene ondan azap görecek. Sonra ikiden birine gidecek diyor. Kafir diyor mu? Ama burada ne var? Onlar ne diyordu? Zekat peygambere verilir. Peygamber öldü. Artık ben zekat ne yapmayacağız? Vermiyoruz. Ne yaptılar bunlar? İnkar ettiler. Yani bir tane şeyi nasıl inkar edersen o insanın iman dairesine ne yapar? çıkarır ve mürtet etti. Peki Ebubekir ne dedi radıyallahu? Vallahi Ali sallallahu aleyhi ve sellema verdiğiniz bir keçinin ipini dahi vermeseniz sizinle ne yaparım? <gülüyor> Harb ederim dedi ve harpte etti. İç savaşlar bunlardır. Demek ki tekfir bu kadar basit bir mesele değilim kardeşler. Ama maalesef bugün e, ayak takımının uğraştığı meselelerde bir tanesi. Adamın dinden, imandan, hiçbir şeyden haber yok. Ama konuştuğu meseleler ta tepeden. Yani imanı bilmiyor, imanı bozan meselelerden konuşuyor. Abdesti bilmiyor, abdesti bozan meselelerden konuşuyor. Namazı bilmiyor, namazı bozan hallerden konuşuyor. Kardeşlerim, iman yetmiş küsür şubedir hadisini ele alırsanız, Burada dikkat edin. Ta en tepesine La ilahe illallah. Peki bu yanı ne? İman tevhidin zeminidir. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değil. Maalesef onlara imanı anlatın. Size hangi ayeti getirirler? Bakara 256. Ye. Kim tağutu inkar eder? Allah'ın sağlam kulpuna. Bu döşer gider. Bu tarif imanını tevhidin. Bu müşkülat nereden başlıyor? Birinci Misa'dan başlıyor. Birinci Misa, Rab değil de ilah kabul edersen artık her meseleye bu ne yapıyor? Yayılıyor, gidiyor. Şimdi anladınız mı? Tekfir zihniyetli alimlerin tefsir adı altında yazdıkları safsatalara bakın. Hep Araf 172, 173'te tevil vardır, inkar vardır. Hiç içinden çıkmıyorsa kabul etmiyorum derdir. Biliyor musunuz? Mesela tekfirlen böyle anılan hangi e, tefsirci var? Hiç aklınıza geliyor mu? Kutuplar falan var. Bir bakın bahime o kutuplarda ne var. Evet. Demek ki kardeşlerim günah işlemekten dolayı kıble ehlini tekfir etme meselesi basit bir mesele değil. Kıble ehli Müslüman olup kıbleye doğru namaz kılan kimselerdir. Büyük günah işlemekten dolayı onları tekfir etmek sıkıntılıdır ve nas gerekir. Eğer Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi de ki ey kafirler diyor. Veyahut e, Firavun'un ölümünde İman ettim dediğinde Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Şimdi mi? Şimdi mi aklım başına geldi diyor. Naslarla apaçık gelmediği müddetçe. Bir. İkincisi bir de tekfir meselesinde iki şirk vardır. Tekfir olan tekfirul muayen muayyen dediğimiz. Yani fiil vardır şirk. İslam'da bunun karşılığı nedir? Müşriktir. Adam küfre girmiştir yani kafir derecesinde. Bunu işleyen nedir? Kafirdir. Bunu söylemekte hiçbir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şudur. Sen müşriksin, sen kafirsin demede neler vardır? Maniler vardır. Düşünün yaşamış olduğumuz şu kara parçasında hangi mezhep hakim? Şu yaşadığımız yerde Hanefi. Biraz daha aşağı git, Maliki. Doğuya doğru git, şafir. Biz şu yaşadığımız yerden diyelim. Peki Hanefi mezhebinin iman anlayışı ne? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek. Aza, amelden değildir. Yani sen kalbe bak, aslı inkar etmediğin müddetçe dinden ne yapmazsın? Oruç da tutmasan, haç da yapmasan, namaz da kılmasan nesin? Müslümansın. Gözüyle bakılır. Şimdi bir namaz meselesini el alalım. Kitap ve sünnette namazın terkiyle alakalı gelen naslar nasıl? Bir tane ayet alın. Eğer tövbe der, namazı kılarlarsa onlar sizin dinde kardeşleriniz. Kime sesleniyor? Müşriklere. Bir tane de hadis alalım. Müslüm'ün 83 numaralı rivayeti. Onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşrik olur. Bir rivayette kafir olur diyor. E şimdi Naslar bunu söylüyor. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Kim söylüyor? Resulü söylüyor. Bu yanda namaz kılmayana kafir diyor mu? Şimdi ikisi bir mi? Aynı mesele mi? Değil. Sıkıntı nerede? İmanın anlaşılmasında. Demek ki namazın terkinin hükmü belli. Karşıdaki inandım diyen insan bunun hükmünü bilmiyorsa... Sen namazı kılmıyorsun, ah kafirsin diyemezsin. Ona Allah'ın ayetlerini anlayacağı şekilde, Resulullah'ın gelen sözlerini anlayacağı şekilde hüccet ikame etmeden ne yapamazsın? O sözü söyleyemezsin. Nasıl? Bakın, Muaz Yemen'e gidiyor ticaret için. Geliyor, ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor. Aleyhissalatü vesselam. Ya Muaz, Allah'tan gayrısına secde olmaz. Neden secde ediyorsun? Soruyor bak. Ha müşrik oldun, kafir oldun demiyor. Ey Allah'ın Resulü düşündüm ki gittiğim yerlerde krallara, rahiplere, zenginlere, ululara insanlar secde ediyor. Hala bizim Osmanlı'da da vardı bu. Padişah'a ne derler? Eğilerek girerler, eğilerek götün götün Çıkarlardı Padişahlar Nasıl sesleniyorlardı vezir dahi Kulum. Kulum Kullarım Kullarıma de ki Çok güzel sözler değil mi? Muaz ne diyor? Konu dışına fazlalıklı yayılmayalım Neden yok olduğumuzun sebepleri bunlar Böyle böyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan gayrısına secde olmaz diyor. Hatta başka bir rivayette kadın erkek ilişkilerinde kocanın her tarafı irinde olsa erkek, kadın erkeğin o irinin yalası hakkını dahi ne yapamaz? Ödeyemez. Ve birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesin. Ne yapardım? emre diyor. Veyahut bakıyorsunuz başka bir rivayette bir söz var. Başka bir rivayette ne var? Bir amel var. Yani sahabelerin savaşa giderek giderken ulu ulu çınarların altına geldiğinde ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah edinsene. Burada da bir fiil var mı? Söz var mı? Var. Onların müşkülatı Neydi? Mekke dönemindeyken hayrın ve şerrin Allah'tan başka bir şeyden de geleceğine inanırlardı. Hatta bugünlerde bazen bazı meselelerde beyaz kuş uçururlar havaya biliyor musunuz? Niye uçururlar? Sağa giderse hayır getirecek, sola giderse uçmazsa ne yapıyorlar bilmiyorum. Eee Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabının aklını başına getirecek Kur'an'dan ne yapıyor? Ayet getiriyor. Subhanallah diyor. Siz aynı Musa'nın kavminin Allah'ın yardımıyla Kızıldeniz'den yarılıp da karşıya geçtiklerinde sahilde puta tapan bir kavim görüp ey Musa bize de şöyle bir ilah edinsene dediği gibi dediniz diyor. Hemen sahabe yaptığı hatayı ne yapıyor? Anlıyor. Ama bu söz birden mi söylendi? Rahat bir ortamda mı? Yok. Kafir güçlü, hava şartları ağır, sıcak, teçhizatları yok. Bu ortamda hani bir şeyler arıyorlar. Ama yardım ancak kimdendir? Allah'tandır. İşte böyle bir ortamda yapılan bir söz, öyle yapılan bir fiil, her ne olursa olsun yapılan amel şirk. Sahibi müşlük bile olsa... ha sen müşlük oldun deme... ...hakkını din bize ne yapmıyormuş... ...vermiyormuş... ...eğer verecek olsaydı... ...İbrahim Aleyhisselam... ...yıldızı, güneşi, ayı gördüğünde ne diyordu? Kalehazer abi... ...ne diyor bizim bu harici... ...tekfirci, zihniyetli... ...Suriye'de okuyup güya Arapça öğrenmiş... ...bilmem ne... ...hocalarından böyle inceliklerini öğrenmiş... ...bizim ulemalarımız var ya... ...Mısırlara gitmiş... Anasını babasını tekfir ettim diye ünlenen, onun bunu yanına sığınan bahanlara kafir müşrik diyen bazı körler var. Ne diyorlar? Rabbim mi? Ha, ha nereden çıkıyor? Aynı kızıl camamlar gibi. Ha, Nereden çıkıyor? Var mı öyle bir şey? Ne yapıyor? Ayette zaten diyor İbrahim asla müşriklerden olmadı. Ve ayetin devamında diyor ki ben doğup batan şeyleri sevmem. Muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak. Ben asla şirk koşmam diyor. Şimdi meseleyi tekrar inceliyorsunuz. İbrahim aleyhisselam Rabbini nerede arıyor? Yüksekte. Neyi arıyor? Karanlığın içinde. Neyi de arıyor? Bir ışıkta, bir nurda. Yani fıtrat olarak hep uluya en yüceye, en tepeye gidiyor. Peki, o söndükçe büyüğüne gidiyor. Yıldıza dedi, ay çıktı, yıldız ne yaptı? Sönük kaldı, olamaz dedi. Güneş çıktı, hepsini söndürdü, bu ne yaptı? Olamaz dedi. Ve neticede güneş de batıp da karanlık her tarafı ihate edince, ben doğu oh, batanları sevmem. Ne dedi? Demek ki fıtrat... Rabb'ı birlemeye ne yapmıyor? Yetmiyor. Fıtrat üzerine yaratılan insan vahye muhtaçtır. Vahiy bir kelime var mı orada? Yok. Sadece düşünce eseri, işte bu düşünceden dolayı vahiy gelmediği için Allah da onu muayize ne yapmadı? Etmedi. Bunu anladınız mı? Aynen. Kişinin ilmi nispetinde e tevbeden mahrumiyeti, Cehaletin nispetinde tövbe etme hakkı vardır. Bu bizim akidemizdir. Günah işlemekten dolayı kıble ehli eğer tekfir edilecekse ilk Adem'i tekfir etmeniz lazım. Allah Azze ve Celle defaatla birçok surede ağaca yaklaşma diyor mu? Yaklaşıyor mu? Yasak çiğneniyor mu? Çiğneniyor. Hadi bana kafir demesini biliyor musun? Desene. Ne oldu? Ona hiç üzerine bile ne yapmıyorlar? Gitmiyorlar. Günah dediğinizde ilk alacağınız nokta nedir? Oradandır. Almazsanız müşkuratlar çıkar, arızalar çıkar. Bakın Adem'le ile Havva annemize iblis yaklaşıyor. Ayetlere baktığımızda eğer bunlardan işte buna yaklaşırsanız cennette melekler gibi ebedi kalırsınız diyor. Ve Allah adına ne yapıyor? Yemin ediyor. Adem ve hava o yasak ağaca yaklaşınca insan fıtratında ne vardı? Hayra ve şerre yani iyiliğe de kötülüğe de meyilli. Biz ona ne yaptık? İlham ettik. İyilik işlediğinde sevinen bir kalbe, kötülük hata işlediğinde üzülen bir kalbe sahibiz. Yani i̇nsanların vicdan diyorlar ya ben buna iman diyorum. Adem hata etti de ne yaptı? Şaşerdi kaldı. Hemen ne yapıyor? Tövbe etme yoluna gidiyor. Sebep ne? Bilerek kasıtlı işlemediği için. Peki iblis kıyamete kadar mühlet verildi mi? Çünkü kibirli insan tövbe etmez ki. Bilerek kasten işlediği için. İşte bu noktada alimlerimiz önemli bir kaydedir bu. Kişinin cehaletin nispetinde tövbe etme, İlmi nispetinde de tövbeden mahrumiyeti vardır Adem aleyhisselam ve iblis gibi. İşte bundan dolayı sen neden bu günahı işledin, sen kafirsin deme hakkına sahip değiliz. Belki bunlara bir hadis söyleyip geçebiliriz. Ebuzer hadisini hepiniz hatırlıyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün yanında Ebu Zer olduğumuz zaman aldı zina eden, işki içen e, harpten kaçan ne yapar? Cennete girecektir Hırsızlık yapan. Ebu Zer o anlay iman anlayışıyla bunu ne yapmıyor? Bir türlü oturtamıyor. Haricilerin birçoğunun kendilerine hangi ismi taktıklarını biliyor musunuz? Hı? Ebuzer-i Gıfarih, Ebuzer ismini takarlar. Keşke onun anladığını anlasalar. Ebuzer radiyallahu an, ey Allah'ın Resulü diyor. Allah diyor kitabında hırsızlığın haram olduğunu yazıp dururken, insanlar da okuyup dururken. Hangi ayet? Biliyorsunuz değil mi? Akşama kadar elinizden telefon düşmüyor. Akşama kadar elinizden Kur'an düşmese takır takır bir ayetleri bilirsiniz. Değil mi? Bir tane ayet var. Evet. Maide? 37-38. Erkek ya da kadın, hırsızlık yapanların elini ne yapın? Kesin. Bir tane ayet. İki tane değil. Aklınızda rahat bitacağınız ayet bunlar. Şimdi içki haram mı? Haram. Hangi ayet? Nisa 92. Maide, maide. 89-90. Hakten kaçma birçok yerde. Şimdi bunları okuyup dururken, bilirken, bunları işleyecekler, hem de mümin olacaklar. Evet. Ebu Zer o kadar çoğaltıyor ki sözü, Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de, evet, cennete girecekler. Bu haricilere ibret diyeyim mi? Çünkü alılıkta günah işleyenlere ne diyorlar? Kafir diyorlar. Şimdi delilleri bunlar çoğaltıyorlar. Madem üzerinde durduk detayla duralım ki tam öğrenin meseleleri. Hepiniz bol bol okuduğunuz için rivayetleri anlattığımda sıkıntı çekmiyorsunuz şerhinde. Hadiste ne diyor? Zina eden bir insanın diyor imanı gömlek gibi ne yapar? Gömleği çıkarıyorsun ya. Çıkar üzerinde durur. Ha, şimdi ölürse ne olur diyor. Buldu bir şimdi bir kapı. Oraya giriyor. Hani çıktı ya gömlek gibi kenarıya koydu ya imanda böyle. Halbuki Ali Senaat bunların dilini demiyor. İbni Teymiye Allah kendisinden razı olsun, iman risalesinde onlara şöyle bir cevap veriyor. E, bu da aynı zamanda itikadımızda bir usuldür. Eğer sorun fıtri cevapta kutridir. Eğer sorun vahiyse cevap hüccet-i Yani sorun akıldansa cevap ne? Akıldan. O insana tutup da Allah böyle diyor, Resul böyle diyor dedi mi sen akılsız duruma istersin. Onun seviyesinde daha aşağı düşersin. Burada İbn Teymiye onlara nasi bir cevap mı veriyor akli mi cevap mı sizce? Akli. akli. Sorun ne? Aklı, nasıl bir şey yok. Kişi uyuduğunda, yattığında, aklı başında mıdır? Başındadır. Kullanabiliyor mu? Yok. Engel ne? Uyku. Uyku. Onun önünde nedir? Bir perdedir. İşte zina ederken de şehevi duyguları ne yapıyor insanın? Artıyor, doğru düşünmesini o an ne yapıyor? Mani oluyor. Aynen bir ormanda yağmur yağdığında çekildiğinde ne olur? Bir sis perdesi olur. Sis olduğunda ormanı görüyor musunuz? Ne oldu? Ormanı köyün muhtarı mı götürdü? Orada duruyor. Sis gidince nedir? Bütün berraklığıyla insan da, imanı da, ameli de nerede? Orada. Şeytan ona dokunabilir veyahut nefsiyle bir şey yapabilir ama bir Rabbı olduğunu hatırlar. Döner ne yapar? Tövbe eder. İşte fıtri olarak yapılan günahlar nedir? Tekfire, sebebiyet değildir. Bunu da anlatan bir nasımız da var. Zulüm üçtür hadisin hatırlıyor musunuz? Ne diyor Ali sallallahu aleyhi ve Arkadaşımızın okuduğu kitabın adı neydi? He? Ahmet bin Hanbel'in Müslüeti. Bu hadis orada geçer tefaratıyla. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz 3 menşiyetine kalmış diyor. Mesele demek ki çok önemli ki geri başa sarıyor Ali Selati ve selam. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde eşler koşmanız. Karışmadığına gelince boynuzlu koç, boynuzsuz koç. Bunlar birbirinden hakkını alacak diyor ve müflis hadisini zikrediyor karışmadığına gelince, şey, menşiyetine gelince, dilerse azap edip, dilerse affedece. Demek ki bizim itikadımızda günahlar kaç ayrılıyor? Allah'ın affetmediği, Allah Azze ve Celle'nin karışmadığı, Allah Azze ve Celle'nin menşiyetine kalan. Bunu ancak kitap ve sünnetle amel eden ehli sünnet böyle anlar. Bunu anladınız mı? Yoksa küçük bir yalan da söylesen, zina da etsen, harpten de kaçsan, ne yaparsan yap, alelıtlak cehenneme postalayan taife kimdir? Hmm. Harici dediğimiz insanlardır. Ve bütün nasları böyle ne yaparlar? Tevil ederler. Demek ki fıtri olanlar Allah'ın meşiyetinde. Mesela bir örnek verelim. Müslüm'ün ayette de hadiste de intihar edenin hükmü nedir? Hatta ebedi cehennemde bazı ifadelerde meselenin önemine binaen intihar ettiğinden dolayı ebedi cehennemde azap da görecek diye gelir. Ama bakıyorsunuz Müslüm'ün iman babında iki sahabe Medine'ye hicret etmiş ve o zaman Medine'de akmayan bir su vardı. Onun yüzünden insanlar ne yapardı? Hastalanırdı, veba hastalığı, mikrop yayılırdı ve bu insanlar da rahatsızlandı. Bir tanesi rahatsızlığına dayanamayarak bileklerini keserek ne yaptı? İntihar etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kılmadı. hasaba siz kılın dedi. Diğeri ölmeyen, öleni rüyasında görerek ona Rabbinin neyle muamele ettiğini sordu. O cennette çok güzel bir makamda fakat elleri sarılı gördü. Bu nedir diye sorduğunda Allah Azze ve Celle'nin kendisini sağlam yarattığını ama kendisinin onu bozduğunu hicret etmesi hasebiyle onun affedip cennete koyduğunu söyledi. Ve aleyhissalatü vesselam'a aktarıldığında o da rüyayı ne yapmıştır? Tasdiklemiştir ve o elleri de bize bağışla diye ne yapmıştır? Dua etmiştir. Misal demek ki intihar eden Allah isterse azap eder, isterse ne yapıyor? Boş diye biliyor. O onun meşiyetindedir. Veyahut e, birçok bununla alakalı meseleler geliyor. Üzerinde çok durup da konuyu yaymayacağım. Demek ki küfür meselesini ele aldığımızda alırıklık alınacak bir mesele değil. Her meselede olduğu gibi kitap ve sünnetten gelen nasların teker teker ne yapılması bilinmesi gerekir bir bir de bu ayak takımının işi nedir? Değil. İlim ehlinden hiç kimse de tekfire ne yapmamıştır? Bulaşmamıştır. Tekfir meselesiyle ne yapmamıştır? Uğraşmamıştır. Ama maalesef günümüzde önce meal hastalığı Hindistan tarafından Mısır'a, Mısır'dan da ele Eser yüzünden, orada okuyan insanlardan güya alim diye veba mikrobu gibi oradan mezun olan herkes tarafına, her tarafa ne yapmış bu pislikler? yayılmış ve ondan sonra insanların alülütlak tekfir edilmesine e, meseleler olmuş veyahut e, bazı mütefekkirlerin yani düşünürlerin işte ateistlikten sosyalistlikten e, tövbe edip İslam'a girmeleri maalesef alim olmadıkları halde alim olarak gözükmeleri onların şahsi, nefsi düşünceleri ne yapmıştır? İslam'a din diye girmiştir ki bunlardan isim zikretmeyeceğim. Bir tanesi tam bir sosyalist. Amerika'ya gidiyor. Orada bir karnaval görüyor. Nedir bu diye soruyor. Büyük bir İslam alimi öldü de o yüzden biz de karnaval yapıyoruz diyor. Ve ülkesine dönüyor. İslami faaliyetler başlıyor. Ve alırıtlak insanları tekfir ediyor. Ölmeden kendisi de o tekfiri kendisi yemiş ve canını yakmışlardır. Kendisini de tekfir etmişlerdir. Yani diyeceğim ee, ilim ehli diye sarılan insanlardan yayılan bunlardır. Mesela yoldaki işaretleri en iyi kim anlatır? Kur'an-ı Kerim anlatır. Başka? Onu izah eden hadisler anlatır. Birisi tutar da yoldaki işaretler diye kitap yazarsa, bu Kur'an ve sünnetin önüne geçerse ne olur onu okuyan? Kur'an ve sünnetten bir tanesi tutmuş, dört terim yazmış. Dört terim. İslam'da dört tane terim varmış. Rab, ilah, din. Millet sırf bu kitaplar okurlar. incecik bir şey. Peki, orada yazanla, öğrendikleriyle, herkese ne derler? Kafir, müşrik, şu bu. Yazana bir şey derler mi? Ebul, ala derler. Ücelttikçe yüceltirler Hayatlarını bilirler mi? Mesela iman babında bir rivayet geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın canına kast ettiklerinde o Mekke'nin ileri gelen müşrikleri, kafirleri bir evde toplanıyor. Şunu yapalım. Bir tanesi ne diyor? İyi giyimli bir şeyh. Yok o olmaz. Şöyle, şöyle, şöyle. Onlara hep akıl veriyor değil mi? O olaydan sonra onu bir daha görmüyorlar. O kimdi? Şeytandı. Aynen bu meselede de olduğu gibi insanlar neye uyduğunu, neyle amel ettiğini, nasıl amel neyin neyinde farkında bile değiller kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İman, küfür meseleleri o kadar basit mesele değil. Hele hele birini küfre e, nispet etme. Sen kafirsin deme meselesi öyle basit bir mesele değil. İlim ehlinden hiç kimse bununla ne yapmamış, uğraşmamış. Ama bakın günümüzde ne yapmışlar? İman küfür hükümleri diye kitaplar serdetmişler, yazmışlar, tercüme etmişler. Bakıyorsunuz ehli sünnet alimlerimizin isimleri. İbn Teymiyye bu konuda şunu demiş. İbn Kayyim bunu demiş. Hauz hep bunu demiş. İmam Şamkıtı bunu demiş. Şifyan bunu demiş. işte binmaz şunu demiş. Şu şunu demiş. Birer cümle. Cümleye bakıyorsun. Doğru. Ama o cümleyi serdettiği yeri arıyorsun, buluyorsun. Çaba gayret. Önü de var. Arkası da var. Çıplak değil. Hani oku adam ol. Baban gibi eşek olma diyor ya. Babayı eşeklikten ne kurtarıyor biliyor musunuz? He? Bir nokta ya da virgül. Oku, adam ol baban gibi. Virgül, eşek olma. Ya bir virgülle veya bir noktayla mesela ne yapıyor? Değişiyor. Hızlı gidersen baban eşek oluyor. Yavaş gider, nefes alırsan. Böyle eşek oluyor. Eşek olmadı diyor yani. eşeklemiyor demiyor. Eşek olma diyor aynı. Baş tarafı bırakıyor, bu tarafı bırakıyor, bir de tevil sokuyor. Hah, bunlar da bunu diyor. Yani yalan söyleyerek insanları ne yapıyor? Çekiyor. Bir de bunun altında yatan. Bir şeyde ihtilaf ettiğimizde biz nereye gidiyoruz? He? Ayet öyle diyor değil mi? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayır. Bu harici dediğimiz, mürciye dediğimiz, fırkayı dalle dediğimiz insanlardan vallahi billahi tallahi hiçbiri kitap ve sünnete gitmez. Ya, yeminle söylüyorum. Eğer gitsinler bizim anlaşamayacağımız hiçbir mesele yok. Nereye giderler? Akideler ikidey ki bunların. Müşkürat zaten burada başlıyor. İcma var. Kıyas Var fuka var alimler var var oğlu var bugün şeyhülislam diye günümüzde beyat ettikleri adam ağzından hani masum gözüyle bakıyor her dediklerine ayet hadis dedikleri adamlar en ufak bir hata yapıyor ne yapıyorlar ilah öldü yaşasın yeni ilah hemen başka bir ilaha ne yapıyorlar sarılı veriyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında bu tayfeyi çok güzel anlatıyor. Onların yaşları genç, saçları tıraşlı, hülyaları ya, bozuk. Yani şurada, yukarıda hiçbir şey yok diyor. Puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşırlar. okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkamazlar. Sizin kıldığınız namazları beğenmezler. Tuttuğunuz oruçları beğenmezler diyor. Demek ki yine devam eden rivayette onları gördüğünüz yerde öldürün diyor. Eğer ben erişeyim, at kavminin öldürüldüğü gibi öldürüldüm diyor. Onlar diyor sizi öldürürse diyor siz şehitsiniz diyor. Yani bu kadar çok sarih naslar nedir? Vardır. Demek ki bu da gösteriyor ki e, işimiz zor. Bir kademede şunu da anlatmamız mümkün. Hucurat suresinde bir ayet var. Kaç? On. Müminler kardeştir diye. On dört ne? 14 gibi Acım oraya diye. Demin girecektim de vazgeçtim. Bu mevduydu da tutma bir şey uğraştım. Ondan sonra adımı mezar gazgıncısı çıkarıyorlar vazgeçtim. Pakistan anayasasını kuran İlk milletvekillerinden birisi mevdudidir ama maalesef hala harici salaklar gider dört terim okurlar. İlk tekfir edecekler adamı o. Onun kitabını okuyarak o zihniyette olanları tekfir ederler. Yani bunlar bu kadar akılsız, salak, beyinsiz insanlar. Neyse. Şimdi bir ayeti kerime var Hucurat suresinde. Ne diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala? Müminlerden iki grup savaşırlarsa birbirlerini vururlarsa canlarına kast ederlerse onların arasında ne yapın adaletle bulun. Hatta aşarlarsa savaş Ama müminle kardeştir diyor. Şimdi bak hadi ferdi hatayı anladım. Zina eden, içki içeni götürüyor. Müslümanı öldürüyor. Belki devlet olarak savaşıyor. Allah yine de hangi ifadeyi kullanıyor Azze ve Müminlerde iki taife. Yahu sana mı kaldı bunları şimdi tekfir etmek? Yani tekfir meselesi dediğimiz zaman tekfir etmemen için çok maniler var. <gülüyor> Hele bunlardan bir tanesi. Kafir olmadığı halde birine kafir desen ne olur? Yeri göğü dolaşır. Karşıdakine gider. Yoksa gelir seni bulur diyor. Yani durup dururken yaptığım amellerde ne yapabiliyor? Boşa çıkabiliyor. Öyleyse 40 kere bir düşüneceksin. Şimdi bunun yanında bir de şöyle ele alın meseleyi. Karşıdaki adam bir eylem yapıyor. Amel şirk sahibi de otomatik müşrik. Sen buna gidip. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davete gittiğinde karşısında Hüseyin diye birini çıkarıyorlar. Hüseyin, senin Rabbin kaç? Yedi. Nerede? Biri gökte, altısı yerde. Başın dara geldiğinde, sıkıştığında, yardım dilediğinde hangisinden diliyor? Hüseyin, tereddütsiz ne diyor? Gökteki ne diyor? E o zaman senin onlara ne ihtiyacın var ki diyor. Şimdi bu mu davet yoksa ha sen türbeyi ziyaret ettin. Ha ah, sen şuna adak kestin. Ha ah, sen şu sözü söyledin. Vay sen böyle ettin. Sen müşriksin kafirsin. Hangisi davet? Davet seni kadı olmaya zorlamıyor. İslam'ın getirdiği nas seni davetçi yapmalı. Sen kadı değilsin. Ama işte tekfir zihniyetindeki insanla bizim ayrıldığımız nokta bu. O kadını seçiyor. Direkt bütün ilişkileri askıya alıyor. Sense ne yapıyorsun? Meseleyi anlıyorsun. En güzel tavrınla, hikmetle karşıdakini anlatıyorsun. İster anlar, ister anlamaz. Sen hidayet verici değilsin. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Senin görevin ne yapmak? Onun anlamasına sebep olmak. Anlar anlamaz. Hayatına geçirir, geçirmez. Döner gider, iman eder. O senin için değil. Senin görevin ne yapmak? Doğruyu anlatmak. Öyleyse kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin indirdiği, Resul'un öğrettiği meselelerde kafamıza göre hareket ne yapmayacağız? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kimin kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunursa o ne yapacak? Cennete girecektir. Sen bu nası nereye koyacaksın? Hardal tanesi kadar imanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bak hadis anlatıyor. Okuyun metni. La adama bir su verin lan. Bir çay verin o zaman sıcak. Cehennemden en son çıkıp cennete girecek ve Allah'ın azatlıları yazan taifeyi çok okudunuz mu? Cehennemde yanacak, kömürleşecek bu insanlar. En son bütün şefaatler bittikten sonra. Kalplerinde hardal tanesi kadar iman olan o insanları Allah Azze ve Celle rahmetiyle ne yapacak? Cennete koyacak, ab-ı hayat denilen suya atacak ve oradan sudan mantarın bittiği gibi ne yapacaklar? bitecekler ve alınlarında ne yazacak? Allah'ın azattıları Daha sonra onlar ne diyecek? Ya Rabbi alnımızdaki bu lekeyi sil Allah Azze ve Celle onu da silecek. Nasıl girecekler? Kumürleşmiş, yanmış. Demek ki öyle cennete birden girmede yok. Demek ki Birçok pis fiili işleyen ama bunun yanında kalbinde hardal tanesi kadar iman olan da insanlar neymiş? Olacakmış. Yani bu kadar günah işleyen bir adam cennete ne yapıyormuş? Anlatmak istediğim bu. Yoksa herkesi cennete girdirme meraklısı değilim. Herkesi cehennemden çıkarma meraklısı değilim. Allah'ın iş. Allah'ın mükafatı var, azabı. Bizim görevimiz anlatma. Demek istediğim bu. Yani her günah işleyen insan o günahının bedelini ne yapacak? Ödeyecek. Eğer o günah onu ebedi cehennemde tutacaksa orada kalacak. Eğer o işlediği söz, fiil, amel her neyse ebediyi sokmayacaksa o insan cennete ne yapacak? Girecek. Nasıl ki bugün kirlenen, pislenen bir yeri yıkayıp temizliyorsanız cennete de hiçbir kirli ne yapamayacak? Ama oranınki su değil ateş orada o. Evet Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cennete girecek. Fakat buna hariciler itiraz ederler, hayır derler. Onlar günah işlemişlerdir, kafirdirler ve ebedi ateşte kalacak derler. de onlar büyük günah işleyenler, İmandan çıkarlar. Mümin değildir. Kafir de değildir. Onlar iki menzil arasında kalmışlardır. <gülüyor> İnşallah onlar orada kalır. Ateşe yakın orada. İşte onlar da iki menzil arasında olup ebedi cehennemde kalacak. Bizler bu iki maddeyle reddediyoruz. Bunların ikisi de kitap ve sünnetin naslarına muhaliftir. Yaşadığımız akidiye bunlar tamamen nedir? Terstir. Allah onların sözlerinden de şerlerinden de, fikirlerinden de arkadaşlıklarından da kardeşliklerinden de muhabbetliklerinden de akrabalık bağlarından da bizleri uzak kızın. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip hakkı tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tövbelih. Velhamdülillahi Rabbil Alhamdülillah.